Hazreti Yusuf rüyasında 11 yıldızın, ayın ve güneşin ona secde ettiğini görür ve babası Yakup aleyhisselam anlatır. Olayı duyan Yakup Aleyhisselam sakın bunu kardeşlerin anlatma. Ola ki seni kıskanıp bir fenalık yapabilirler der. Bir gün kardeşleri babacım Yusuf'u biraz gezmeye çıkarabilir miyiz deyince Yakup Aleyhisselam panik yapar. Olur ama korkarım onu kurtlar kaparsa ya. İşte burada bir incelik vardır. Birçok ulemaya göre Yakup Aleyhisselam ümitten önce korkuya başvurduğundan dolayı Allah böyle muamele etmiştir. Yusuf Aleyhisselam'ı kıskanan kardeşleri Yusuf'u kuyuya attıktan sonra babalarını ikna edebilmek için kanlı gömleği sunarlar. Babacığım kaybettik Yusuf'u. İşte o kanlı gömlek hikayemizde alan birinci gömlektir. Yusuf'u kuyunun dibinden köle tüccarları alır, Mısır'a götürür ve zengin birisine satarlar. Belki Yusuf'u satın alan kişide pek bir problem yoktur ama satın alan kişinin eşi bütün hikayeyi karıştıracak olan Züleyha. Yusuf Aleyhisselam o kadar güzeldir ki Züleyha her daim peşinde Yusuf'tan murat istemektedir. En son bir gün Züleyha işleri abartır, benim olacaksın der, Yusuf Aleyhisselam kaçarken Züleyha'nın tutmasıyla gömlek arkadan yırtılır. Züleyha'nın kocası bütün olayı görür, Züleyha'da ne yapacak? Tabii ki Yusuf'a iftira atar ama kocası olayı anlar. Nasıl mı? İkinci gömleğin arkadan yırtılması sayesinde. İşte hikayemizde geçen ikinci gömlek de burasıdır. Arkadaşları arasında Züleyha'nın bu böceriksiz hale sürekli dillenince, dillenince dillenince Züleyha dayanamaz. Ve bir gün bütün arkadaşlarını evinde vereceği bir yemeğe çağırır. Yemek yendikten sonra en son meyveler gelir. Meyveler tam soyulurken içeri kim girer sence? Tabii ki güzelliğiyle güneşi söndüren Yusuf Aleyhisselam. Yusuf Aleyhisselam içeri girdiği anda o meyveleri kesen bıçaklar elleri kesmeye başlar. Alevi iyice artan Züleyha o esnada tekrar hatırlatır Yusuf'a. Ya senden murad alırım ya da zindana gidersin. Yusuf Aleyhisselam Yusuf suresinde de geçen şu ayetle Rabbine yakarır. Ey Rabbim zindan bana bunların davet ettiği şeyden daha hayırlıdır. Onların tuzaklarını benden uzaklaştır. Yoksa onlara meyleder ve cahillerden meyil dahi etmemiş iffet abidesi bir peygamber iftira sonucu zindana düşen Yusuf aleyhisselam zindanda rüyaları tabir etmeye başlar. Çünkü o zamana kadar açılmamış birçok mefezleri zindanın bütün sebepleri susturan efsunu ile Yusuf aleyhisselama artık açılmıştır. Zindanın böyle bir hikmeti olduğundan dolayı Bedüzzaman Said Nursi Hazretleri zindana medrese-i Yusufiye tabirini. Bir rüyasında şunu görür Yusuf Aleyhisselam. Artık Mısır'da 7 yıl bolluk, sonraki 7 yılında ise bir darlık yaşanacaktır. Dışarı çıkacak bir arkadaşına bunu bahseder. Arkadaşı ilk etapta bunu bahsetmeyi unutur. Sonra veziri anlatınca, vezir Yusuf Aleyhisselam'ı zindanından çıkarmaya gelir. Bir şartı vardır Yusuf Aleyhisselam'ın. Eğer benim suçsuzluğumu ispatlarsanız, işte o zaman bu zindanından çıkarım. Ve Zelaha'yı, diğer ismiyle Züleyha'yı çağırdılar. Doğru mudur? Gerçekten bu İffet abidesine iftira mı attın? Evet, o ana kadar bassız kadın. Evet, Yusuf Pak'tır. Ben iftira edeyim. Bir dönem sonra Yusuf Aleyhisselam'ı zindanlığa çıkarırlar ve Mısır'a sultan olur. Gerçekten rüyadaki gibi 7 yıl boyunca bonluk yaşanmış ve diğer 7 yıl kıtlık yaşanmıştır. Yusuf Aleyhisselam ilk 7 yıl bolca birikim yaptığından dolayı yardıma ihtiyacı olan ne kadar insan varsa hepsine o dönem yardım eder. Yalnız gelenler arasında bir sürpriz vardır. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri de yardım istemeye gelir. Kardeşlerini tanıyan Yusuf Aleyhisselam, kardeşlerinin bir tanesi olan Bünyamin'in çantasına gizlice bir mücevherat koyar ve onu ihbar ederek tutuklattırır. Çok ilginç değil mi Buna İslamiyet'te hile-i Deniyor. Hatta çok ilginç Yusuf Aleyhisselam o zaman sultan olduğu toplum kâsir bir toplum. Olayı görüyor musun? Şirkte bir topluma sultan yapıyor Cenab-ı Allah onu. Toplumu düzeltsin diyor. Ya inanılır gibi değil ya. Yusuf Aleyhisselam zindanda dünyanın yanına gelir hem ona her şeyi anlatır hem de her şeyi anlattırır. Lakin yüreğini paramparça eden bir şey diyor. Yakup Aleyhisselam ağlamakla kötü olmuştur artık. Yıllar yılı Allah'a kul olmanın dualarıyla süslediği Üzerinde burcu burcu Allah'ın namı celili kokan gömleğini alır ve Bünyamin ile babası Yakup'a gönderir. Yusuf'un gömleğini gözlerine sürme çeken Yakup Aleyhisselam'ın gözleri açılır Ve hikayemizdeki Yusuf'un üçüncü gömleği de budur. Aslında ayaklarını bastıkları toprağı gözümüze sürme diye çeksek az gelir. Peki kardeşim şu an neden anlattı sen Yusuf Aleyhisselamı? Şehvetten boğulan binlerce genç kardeşim belki bu olaydaki Yusuf Aleyhisselamın gömleğini gözlerine sürer de şehvetin bildiği gaflet perdesinden kırtırırlar. Sanma Yusuf zindanda Züleyha da hır imiş, zindan Gülzara döner Yusuf'a dönmez mi?